Bizler kadir Suresi'ne gelmiştik. İnne enzelnahu fi Leyletil Kadri. Allah Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirdi. Şehrü <gülüyor> Ramazan ellevi unzile el-Kur'an. Şehrü Ramazan'ın ellevi unzile kuran Kur'an Ramazan ayında iniyor. Ramazan ayının son 10 gününde iniyor. Ve Kadir gecesinde iniyor. İnzelnâhu fî Leyletil-Kadr. İlk vahiy bu gecede deyince. Okra. Bismillahirrahmanirrahim. ki Allah'ın, Cebrail'in peygamberimize geldiği Kadir bizim Türkçeye de geçmiş. Kadir kıymet diyoruz ya. Bu anlamı da taşıyor. Yani şeref. O adam kadru kıymet bilmez yani değer. İnzelnâhu fî Leyletil-Kadr. Leyletul-Kadr ne demek? Değerli gece demek. Şerefli bir gece. Kadir Gecesi Kadir Gecesi diyoruz ya yani bu ismin bizdeki çağrıştığı şey mana olarak ne olması lazım? Değerli bir gece. Kıymetli bir gece. Ee, bir başka tefsire göre de Kadir'den maksat takdir. O gecede ne yapılıyor? Yıllık insanların kaderleri takdir olunuyor. allah Teala e, buyuruyor diyor ki Duhan suresinde اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَتٍ biz bu Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede ne yaptık? İndirdik. İndirdik. İnna kunna muzirin Bizler insanlar neyiz? Uyarıcıyız. Fiha yufragu kullu emrin hakim. Her hikmetli, sağlam, hikmetli, hakim iş o gecede ne yapılır? Tefrik edilir, ayrılır, belirlenir. Kadir gecesi. Onun için diyor ki ilim ehli. Bir insanın ana karnında rahmindeyken ömür boyu belirlenen kadiri var. Bir de Yıllık olarak her sene Kadir gecesinde belirlenen var. Haftalık olanı var. Bir de günlük olanı var. Ee, onun için Kadir gecesine de yıllık olarak kulların kaderleri takdir edilip belirlendiği için orada e, bu geceye bu bakımdan da ne deniyor? Kadir. Demek ki iki tane Kadir kelimesinin neyi var? Manası var. Tefsir var. İkisi de Sahihtir. Yani birine diğeri ne yapmıyor? ilim ehli tercih etmiyor. Çünkü ikisi arasında bir tezat yok yani. Bu manayı taşıması buna, bununla çelişmiyor. Bu manayı taşıması bununla çelişmiyor, tenakuz etmiyor. Diyor ki Allah ve ma edrake ma leyletul kadir Nedir o kadir gecesi? Sen bilir misin anlamında? Yani soru. Ma edrake ma leyletul kadir. Bu sıygaya, bu kalıba ilim diyor ki tefhim. Yani Allah tarafı bu soruyla o gecenin azametini yüzeltiyor, büyütüyor. Peygamber, sen nereden bileceksin Kadir gecesini? Burada ne var? Duyan adam ne yapıyor? Allah Allah. Mesela Kur'an'ı şöyle bir tedebbürle, tefekkürle okusak. İnna enzalnahu fi Leyletil Kader. <gülüyor> kadir gecesinde indirdik. Ey peygamber, Allah peygambere hitap ediyor. Sen Kadir gecesinin nerede ne olduğunu nereden bileceksin? İnsan hemen neye uyanıyor? İntibah. Ne oluyor acaba? sebeple, Mekkeli müşrikler müşrik olmasına rağmen gelip Kur'an dinliyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. yanına gizli gizli. Tutamıyorlar kendileri. <gülüyor> Ama Müslümanlar bugün, Mü'minler bugün, Kur'an dinlemeye, okumaya tahammül edemiyor, edemiyorlar. Sabredemiyorlar. Niye? Çünkü bağlar kopmuş. Ya. Adam için İzâ zûzeletil arzu zilzâle haylâ Feme idrak kemaleyle kadir aynı şey yani. O da burada o mana, buradaki o belagat, buradaki o ifade mana aynı şey yani. İnnasen lanuhun ila kavmihi ile. Ve ma edrak kemaleyle kadir yani. Bir şey uyandırmıyor. Halbuki ne yapması lazım? Sübhanallah demesi lazım mesela. Allahu ekber demesi lazım. Feme idrak kemaleyle kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Allah sana bildirmeseydi ey peygamber. Değil mi? Çünkü allah Teala lütuf sahibi, ihsan sahibidir. Kimi mekanları başka bir diğer mekanlara, yerlere, kimi zaman dilimini de diğer zaman dilimlerine üstün kılmıştır yani. Yani günün öğlen vaktiyle gecenin Sabaha, imsaka olan, yakın olan son vakti bir mi? Fazilet bakımının elbette değil. Değil mi? Gecenin son vakti allah Teala'nın isteyen yok mu vereyim? Mahfiret talep eden yok mu? Onu mahfiret edeyim diye nida ettiği bir vakit. Yani vakitler bile birbirinden farklı. Kadir gecesi de diğer gecelerden farklı. allah Teala direniği Zamanı dilediğine üstün kılmış diyor ki Allah Teala, Leylətul Qadir, hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Yani o gecede yapılan amelleri kastediyor bu da Allah. Ne demek yani bin aydan daha hayırlı olması? Bu bizim açımızdan ne doğurması lazım? O gecede hayırlı amelleri çokça yapmamızı gerektirmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin son on günde olduğu kendisine bildirilince son on günde ayrı bir gayrete bürünüyor. Ayrı bir gayret. İzarını ne yapıyor? Bağlıyor, sıkıyor. Yani bu hem hanımlarına yaklaşmamaktan kinaye hem de Gayretten kinaye. Ramazan ayının son 10 gününde 1000 aydan daha yılı. 1000 ay. Anlaşıl yani hatırlamıyorsam 80 küsur sene, sene bir gece 80 küsur seneye denk yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle gayret ediyor. Bizler de yani bunu fırsat bilmemiz lazım. Maalesef memleketteki yaşam tarzı, hayat tarzı öyle bir hayat tarzı ki Son 10 gün ayrı bir telaş var, ayrı bir meşgale var. Bayrama işler bitsin diye yetiştirelim diye şeytan insanlar bir kandırıyor. Son 10 gün dünyaya daha çok bağlanıyor insanlar. Niye? Bayrama iş, güç bizi meşgul etmesin. Halbuki senin son 10 gün telefonunu kapatıp camide itikafa girmen lazım. İtikafa girmen lazım. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini alıp Kur'an okuman, tefsir okuman, namaz kılman, ibadette bulunman lazım. Yani son 10 günde Kadir Gecesi'nin son 10 günde olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan edilince Peygamberimiz Ramazan'ın başında, ortasında itikafa girmiş. Önceleri. Kadir Gecesi'nin son 10 günde olduğunu kendisine bildirilince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam artık itikafa ne zaman giriyor? Kendisinden sonra da hanımları girmeye devam ediyor. Hanımları da giriyor ve vefat ettikten sonra hanımları dahi itikafa girmeye devam ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü'ne sanıyor ki i şerifte İltemisuha fil aşri el-evâhir. Kadir gecesini nerede arayın? 10. Son on gün arayın diyor. Elhamdülillah. Otuzdan nereye düştü? Ona düştü. Başka bir rivayette bu rivayette sahip, İmam Bukhari'nin rivayeti Fil vitri minel aşri el-evâhir. Son on günün tek gecelerinde arayın diyor biraz daha düştü. allah rahmeti, ihsanı o kadar bol, o kadar geniş ki yeter ki insan ne yapsın? <gülüyor> Gayret etsin. Peki Kadir Gecesi'nin <gülüyor> belirlenmemesinde yani şu gecedir diye tayin edilmemesindeki hikmet ne? Bir çok hikmeti var. Diyor ki İlmehli. kere böylece ortaya ne çıkıyor? O geceyi hakikatle gerçekten arayıp arzulayan insanın sıdkı sadakati ortaya çıkıyor. Şimdi kesin tak diye belli olsa kadar gecesi ne olur? Şimdi nasıl kandillerde şunlarda bunlarda yılda bir iki defa camiler herkes tarafından doluyor. Yani samimisi de samimi olmayanı da camiye beş vakit namaza geleni de bu manada camiye gelmeyeni de hiç o gece gidiyor geliyor. Niye işte güya kandil. Şimdi Kadir Gecesi de denseydi ki Ramazanın 23. gecesi, her sene 23. gecesi diye delil olsaydı, ne olurdu? Camiler dolardı. Bugün insanların galibi ne diye kabul ediyor Kadir Gecesini? 27. Gece. Bakıyorsun ki 27. gecede cami tıklım tıklım full. Demek ki böyle gizlenmesi Kadir Gecesinin sak o tutulmasının bir hikmeti ney? olan olanla, samimi olmayanla ne yapmak? Ayırt etmek. Ee, i̇kinci faydası ise Kadir Gecesi'nden gizlenmesi. sen son 10 günde ne yapıyorsun sen? Tempoyu arttırıyorsun. Son 10 günde. Ve tok, tek gecelerde 21, 23, 25, 27, 29. Şimdi 20, Kadir Gecesi'ni 27. Gece olarak kabul eden adam 29'unda tamam diyor. Bu gece teravireyle eklesek olur. 27'sinden yaptık Kadir Gecesi'ni yakaladık diyor. Ama sünnete göre yaşayan adam diyor ki 27'yi yaptık 25'i yaptık 23'ü 21'yi yaptık bir de ne var şimdi? 29 var. Gerçeklik yok. 29'u da ne yapıyorsun? Yani son 10 gününü Kadir Gecesi'ne denk getirebilmek için Salamellerle ellerle geçiriyorsun. Eğer Kadir Gecesi'ni bu bin aydan hayırlı olan geceyi gerçekten hakkıyla yaşamak istiyorsanız itikaf. İtikaftan başka bunun bir şey yok. Son 10 gün itikafa gelirseniz. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki yine İmam Bukhari'nin e, ve İmam Müslim'in rivayet ettiği hadise men kâme leyletel kadri imanan ve ihtisaben men kâme لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ Yani, Subhanallah, çok büyük bir müjde. Kim, Kadir gecesini Allah'a iman ederek, iman şart, ihlas şart, ve ihtisaben, ecrini Allah'tan, sevabını Allah'tan bekleyerek, Kadir gecesini kalkar, ihya ederse, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ Geçmiş günahları, affolunur. Tabi büyük günahlar için özel bir tövbe gerekiyor. Bunu daha önce açıklamıştık. Bu tür müjdeler küçük günahlar için. Yani küçük günahlar da hani böyle küçümsenecek şeyler değil. Bizde böyle isminden dolayı da hani küçük günahlar bunlar zaten değil. Yani büyük günahlar evet özel bir tövbeye tövbe-i nasuh'a ihtiyaç var. Pişmanlık, nedamet. Küçük günahlar yani küçük günahların Sürekli işlenmesi halinde. Küçük günahlar ne haline dönüyor? Büyük günah haline dönüyor. Küçük günahlarda ısrar. Küçük günahlara devam etmek. O küçük günahı ne haline çeviriyor? Büyük günahı çeviriyor. O halde Kadir Gecesi'ni ne yapmamız gerekiyor? Son 10 almamız gerekiyor. Ve Kadir Gecesi her sene aynı gecede olacak diye bir şey yok. 21'inde olur bu sene. Bir sonraki sene nerede olur? 23 olabilir. Değişiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü 21'inde ihya ediyor. Bana diyor gösterildi ki diyor, yüreği aslında görüyor. Ee, ben diyor, çamura ve yağmura secde edeceğim yani. Çamurlu bir havada yağmurlu bir havada secde edeceğim diyor. 21. gecenin sabah namazını kıldıklarında bir yağmur başalıyor. Mescid-i Nebevi'nin tabanı çamur. Diyor ki 21. geceydi o gece. Ondan dolayı yani Kadir gecesi nedir? Değişir. Alametleri var. Hazretleri rivayetlerde geliyor. O gün güneşin ney olmaz doğduğunda? Şuası olmaz. Yani güneş farklıdır o gün. Güneşin şuası yani böyle ışıltıları, parıl ışıkları ne değildir? Sahil günlerdeki gibi değildir. Hava Kadir Gecesi'nde çok ne soğuk ne sıcaktır. Böyle sakin. <gülüyor> Bunlar da o gecenin emaretleri, alametleri. Böyle bakın. Kadir Gecesi'nde arayan insanlar olarak. Bunu ne yapacaksınızdır? Göreceksinizdir. Diyor ki Allah'a Tenezzelül melaiketu ver ruh, fîhe O gecede melekler iner. Melekler iner. Çünkü mübarek bir gece. Var ruh, ruh iner. Nedir ruh? Cebrail iner. Bi izni Rabbihim, Rabbinin izniyle min kulli emr. Allah-u Teala'nın izniyle Allah'ın emirlerini indirirler. Allah-u emirlerini indirirler. Selamun. İşte bu gece nedir? Selam. Selamettir. Yani, niye selametlenmiş bu geceye? Niye selametlenmiş? Bu gecede insanlar, işlemiş oldukları günahların, karşılığı olan, ukubet cezalarından selamette kılındıkları için. Anladık mı? Yani allah Teala bu gecede, öyle çok insan, Azat ediyor ki ateşten, hadiste geldiği üzere, bundan dolayı artık insanlar güdaş olsalar bile hayatlarında bu gecedeki Allah-u Teala'nın onları azat etmesinden dolayı ahirette ateşten ne olacaklar? Selamette olacaklar. Bu gece onun için allah Teala diyor ki selamun, ne demek selamun? Yani hiye selamun. Bu gece selamdır. Hiye selamun. Burada nöbdede haber var. Arapçada yani hiye Zikredilmiyor ama mana olarak var. Selamun. Yani bu gece selamettir insanlara. Nasıl bir selamet? Günahlarının karşılığı olan cezalarından selamette kılmıyorlar. Hiye hatta ne zamana kadar? Hiye hatta matla'il fecir. Fecir de kadar. Selamun hiye. Yani cümlenin aslı hiye selamun. Mübteda, mukaddem. mübteda muakhar. Haber mukaddem. Ne zamana kadar bu gece selamettir. Ne zamana kadar? Fecir doğuncaya kadar. Fecir. Yani imsak. Sabah namazının vakti girene kadar. Güzel Rabbim bizleri bu gecenin hayrına e, muvaffak kılsın. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Yine suresinin tefsiriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada kalalım. Soru soran varsa alabiliriz. Evet sağdan başlayalım. Oraya evet. Evet Zahir şey, Ne O sene ömür değil. O seneki şeyler yani takdir edilir. Yani Allah-u Teala mahfuzda yazdığını orada kullarına meleklerine ne yapıyor? Tekrardan beyan ediyor, açıklıyor. Anlamında. Tabi tabi tabi tabi. Evet. Yok. Berat Gecesi mi? Berat Gecesinin, Berat Gecesinin sahih bir delili yok. Yani Berat Gecesinin, ee, o gecede böyle şeylerle alakalı olduğu, bu gece de şu insanlar şöyle olup diye. Ancak yani Şaban ayının 15'i dediğimiz gecede Allah'a müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder diyor ama o geceye ait özel bir ne yok, ibadet yok. Diğer işte regaib, berat, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olan, ihya edilen geceler değil. sayı olarak bilinen Kadir gecesidir. Evet. selam. Yani burada bir vakıf yok bu. Eğer insanın nefesi yetmediyse geldiği zaman orada durabilirse işte, ha şey iyi evet. yani o bursa, bildiğimiz de, kıraatte de, yani bu su terazisi baskısında da öyle de, öyle bir e, şey yok bakmak bakmak lazım yani. De, yanaşı, yani şey, anları boyecek, anları boyecek, anları yok bozmaz, selam hayır ee, ha evet yok. selam. Hi hatta mı Evet. Evet Mehmet. Hala bir şey ne Peygamber Allah menneke afuvun. Kerimun lafzının zayıf olduğunu hatırlıyorum ben. Allah menneke afuvun tuhibbul afa. Affu anni. İşte o gecenin alametleri dedi ki gece de gece hava ne olur? Ee, serin olur, sıcak olmaz. Sakin olur. Bir. İkincisi e zaten son 10 günün son 10 günün son 10 günün tek gecelerinde aramak. Yani o gecelerde ardığın zaman ne yap? İbadet yap. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nin gizlendiğini söylüyor. Kendisinden bile gizlendiğini söylüyor. <gülüyor> yok tek ama bizim, bizim hayır şimdi biz, biz şimdi burada bay, şeye şuna bazana burayla başlıyoruz çünkü buradaki insanlarla beraber yaşadığımız için ama buradaki sorumluluk bu işin başında olan görevlilere ait yani bu, bu görevlerin ne yapması lazım <gülüyor> hilali gözetlemesi lazım gözetlemedikleri için burada bir aksaklık olduğunda sorumluluk onlara ait ama biz Kadir Gecesi'ni nereye göre hesap ederek yaparız? Hilali, hilali gözetleyip görenlere göre yaparız. Çünkü onlar hilalini atmışlar Görmüşler, gözetlemişler. Duhaneke <gülüyor> Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa amta estağfirullah.